<Gülüyor> ay yo yo güldüğüme bakmayın Ciddiyim yaparım Bana katılın Konuğum onun o halde hadi canlanın biraz Bu akşamki yayınımız çok ama çok özel Bilmem farkında mısınız Nasıl canım Amma da uyuşuk faniilersiniz siz ya. Hey, bu gece on üçüncü programımız. Ya, <gülüyor> evet lanetin korkunun uğursuzluğun ya da siz ne derseniz deyin onun sayısı olan on <gülüyor> üç. <gülüyor> bir de sizlerde buluştuğumuz gecelerin Cuma olduğunu hesaba katarsak <gülüyor> al işte sana 13. Cuma. <gülüyor> Şaka bir yana tam 13 hafta olmuş birlikteliğimiz. Sulu göz ya da duygusal görünmek istemem ama hayalet de olsanız, ara bölge sakini de olsanız bazı şeyler hiç değişmiyor. O halde bu gece 13. Cuma'ya, 13. Haftaya ve gece yarısı hikayelerine yakışır bir hikaye anlatayım sizlere. Ne dersiniz? Biliyor musunuz? Günün belli saatleri başka dünyalara açılan gizli kapılarla doludur. Yeter ki insan sihirin, büyünün gücüne inansın. Ya da hiçbir suçu olmadan zaman ve boyut kapısının aralandığı yerde dursun. <gülüyor> Aslında nedensiz sonuç, sonuçsuz neden de yoktur bilirsiniz. Bunlardan biri bile olsa ne olur biliyor musunuz? <gülüyor> i̇şte o zaman olmaz denilen olur. Kapılar bir bir açılmaya başlar ve bu kapılardan başka dünyadaki hayatlara ya da farklı paralel zaman boyutlarına geçilebilir. Veya bu gizli ve gizemli kozmik kapılar hiç ummadığınız bir anda, ya şafak vaktinde ya da gün ortasında ya da NTV radyo frekansında gece yarısı hikayelerinden birinde fani ruhlarınızı sarabilir. Of, amma da bitmez metro inşaatıymış ya. Hele bugün hiç çalışmak istemiyorum. <gülüyor> Sen ne zaman çalışmak istedin ki? Ya bildiğin gibi değil. <gülüyor> Nedir o? Bu akşam ne var akıllım? Evlilik yıldönümü falan mı? Yok ya. Ne evlilik yıldönümü? Bu gece Dünya Kupası eleme maçımız var. Sahi <gülüyor> ya nasıl da unutmuşum. Tabii insan baba olmaya adaysa dünyayı görmüyor değil mi? <gülüyor> Vallahi doğru söylüyorsun. Ama öyle de olmuyor işte Cevdet Bey. E nasıl oluyor peki Ayhan Bey? <gülüyor> Şöyle oluyor. Sen maçları izliyor ve küçük yeğenimize de izletiyorsun. O da şimdiden bize uyum sağlıyor ve fanatik bir taraftar oluyor. <gülüyor> Bak ya benim de aklım karıştı şimdi. Bir an evvel akşam olsa da eve gitsek. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Ne diye pis pis sırıtıyorsun sen? <gülüyor> Hiç. Ya sana kızardım ya sabah köründe akşam olsa da eve gitsek dersin diye. Ee. E şimdi de ben aynı şeyi istiyorum sana. <gülüyor> ah, şöyle biraz adam ol bakalım. O zaman bir an evvel işleri bitirelim evimize kaçalım arkadaş. Aa, ama sanırım bugün biraz zor geçecek. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Baksana Leyla Hanım geliyor. Hanımefendi hazretleri hayırlı bir iş için gelmezler. Duymadım sen Mayhan. Ay yok Leyla Hanım, biz sadece sizin ne kadar iyi bir işveren olduğunuzdan... ...bu metro inşaatının en iyi mühendisi olduğunuzdan Baylar falan... Baylar, so sizi dokuzuncu bölümden alıyorum. Ayhan, sanırım başka bir şey isteseymişiz olacakmış. <gülüyor> Zaten akşama da Dünya Kupası eleme Senin işin baş... öğretmen değil mi Cevdet? Evet, ama konuyla ne alakası var Leyla Hanım? Hala Ayhan gibi arkadaşlarla takılmanı ve onun gibi düşünmeni engelleyemediğine göre... ...sanırım pek iyi bir öğretmen değil. Yapmayın ama Leyla Hanım. Neyse... Bugün on üçüncü bölüme geçeceksiniz arkadaşlar. On üçüncü bölüm mü? Evet. E orası metro inşaatının eski maden bölgesiyle kesiştiği kavşak değil mi? İyi de kardeşim şu halimize baksana. Maden işçisinden ne farkımız var ki zaten? Evet dediğin gibi Cevdet. O bölge hem buranın en eski bölümü hem de eski maden bölgesinin önemli bir bölümü. Mühendislerimizin yaptığı araştırmaya göre orada hala çok büyük bir kömür damarı olma ihtimali varmış. Bu yüzden de bugün orada çalışacaksınız. Peki bulursak ortaklık verecekler mi ya da maaşımıza zam yapacaklar mı? Eğer Çelen'i çalıştırmaya devam edersen sen de arkadaşın da mesaiye kalacaksınız. Ee, tamam tamam anlaşıldı. O halde bize müsaade. Ne demek efendim? Müsaade O O haritayla ne yapıyorsun Ceyda? Buradaki plana göre bizim şu an 16D bölgesinde olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Bir saniye ver bakayım Evet Ama öyle değil Anlayamadım E bak bu dönüş bizi 13B'ye çıkarmalıydı Belki de burası en az girilen yer olduğu için henüz eski plana göre işaretlidir Ayhan kazma vurmayı bıraksana ya Sanırım biz yanlış bir yerdeyiz Belki de gidip Leyla Hanım'a haber vermeliyiz Neyin haberini vereceğiz ya Vur kazmayı devam et işte Mesaiye kalmak istemezsin herhalde Hayır ya ne alakası var ben de akşam eve gidip karımla yemeğimizi yedikten sonra maçı büyük. Cedit, bir... dikkat et burası çöktü. Ayhan, Ayhan. Aman Allah'ım gerçekten çöktü burası. İmdat, İmdat. Sesini duyan var mı? İmdat, İmdat. Sesimi duyan yok mu? Ayhan! Ayhan buradayım kardeşim! İmdat! İmdat! Ama bu Ayhan'ın sesi değil. Yardım edin! Geldi. Geldi. Dayan kardeşim. Dayan biraz. Şu büyük tahtayı da kaldırdın mı? Tamamdır. Ayhan! Sanırım ayağım kırıldı. Dur bir saniye. Şu tahtayı şimdilik ayağına bağlayalım. Kemerim şimdilik iş görür. O ne? ne? Ne Şu kolundaki işte. Arkadaşım sen kafayı mı yedin? Ayağın kırık kolumdaki saate bakıyorsun. Daha yeni çöktü burası merak etme. Elbet gelen olacaktır. Sadece biraz sabret. Şimdi saate bakmayı bırak da ayağını saralım önce. <Gülüyor> Evet, tamamdır az bir şey daha Şunu da bağlayıp sıktık mı Ay, Şimdilik tamamdır Ama şu lambayı kapat Neden Ne demek neden Bizi havaya mı uçuracaksın Ne havaya uçurması Sen dua et de piller dayansın Bir, bir saniye şu bareti biraz tut bakayım Şurada az bir şey daha sıkayım kemeri İyi de bunda ısı yok Sen ne yapıyorsun O bizim tek ışığımız ya Bugüne kadar böyle bir fener görmedim. Yok daha neler. Büyük bir marketten 150 lira alabilirsin. Nasıl yani? Bu neredeyse bizim iki üç aylık maaşımız. Bak sanırım sen şoka girdin. Ama buradan çıkmamız lazım. Hadi bağırsana sesimizi duyan olur. Nasılsa bizi arıyorlardır. Tabii ki. Her zaman ararlar merak etme. Sanki daha önce böyle kalmış gibisin. Evet. Ayrıca birkaç defada biz arkadaşlarımızı kurtarmak için deli gibi orayı burayı kazdık. Ama ben seni nedense hiç görmedim. Ben de seni. Uzun zamandır gündüz vardiyasındayım ama. Aa, nasıl yani? Gündüz vardiyasındasın ve beni. Şef Kadir Gürsoy'u tanımıyorsun ha? Öncelikle tanıştığımıza sevindim Kadir. Ben de Cevdet Işık. Ve ben de şefim ama seni hiç görmedim <gülüyor> Annem hep anlatırdı Babam görmek için bakmak gerekir dermiş Sanırım sen de hiç bakmıyorsun etrafına Baban hayatta mı? Eğer hayattaysa bir şey söyleyeceğim Ne yazık ki değil Ben doğarken ölmüş Daha doğrusu Çanakkale Harbi'nde şehit düşmüş ya Allah rahmet et. Çanakkale Harbi mi dedin? Evet 1915 neden? Ya sen ne dediğinin farkında mısın Kadir? Evet. Nasıl evet ya? Bu durumda sen 91-92 yaşında falan olmalısın. Hayır. Ben 45 yaşındayım ve 5 yıldır şefim. Bak canım kardeşim matematikte çok iyi değilim. En azından karım gibi matematik hocası da değilim. Ama eğer sen 1915 yılında doğduysan ve 45 yaşındaysan bizim 1960 yılında olmamız gerekir. E, tamam. Zaten 1960 yılındayız. Bugün 27 Mart 1960 Cuma. Aman Allah, Allah. Bu nasıl olur? Buyurun müdür bey beni çağırmışsınız. Evet Zela Hanım çağırdım. Eğer ders planıyla ilgiliyse ben son toplantıda istediğiniz planlamayı yapıp Hanife Hanım'a verdim. Yok yok ondan haberim var ve teşekkür ederim. Ama onun için çağırmadım sizi. Ya ne için çağırdınız Mehmet Bey? Bir mektup gelmiş size, onun için çağırdım. M mektup mu? Evet. <gülüyor> Ev adresim yerine neden okula gelmiş ki? İlginç. Bence durum daha da ilginç. Yani tabii şaka değilse. Nasıl bir şaka? Yani <gülüyor> Müdür Bey ben gerçekten ne demek istediğinizi anlayamadım. Bu aslında dün elinize geçmesi gereken bir mektupmuş ama bugün geldi. Zaten getiren postacı da şaşkındı. Niyeyse. Ne var ki bunda bu kadar şaşıracak? Yoksa siz benim yerimi açıp okudunuz mu? Ne demek Zehra Hanım? Ne demek? Olur mu öyle şey hiç? Yalnız gerçekten çok şaşkınım. Peki neden olduğunu öğrenebilir miyim? Tabii ki. Çünkü bu mektup size 1960 yılının Mart ayında yazılmış. Nasıl? Ya. Kadir ne yapıyorsun? Çakma yakma Eğer burada gaz varsa havaya uçarız biliyorsun değil mi? Biz ceplerimizi neden boşalttık? İşimize yarar bir şey çıksın diye, değil mi? Evet, öyle ama. Bu da neyse. En son baktığımda 100 liraydı. Olmaz. Mümkün değil. Neden? Bu para sahte. Burada çok geçit ve kazılmış yer var. Evet. Neden? Ve sen aşırı soğuk kanlısın. Ne panik yapıyorsun dedi. Aman Allah'ım yoksa Yoksa ne? Evet, belki de ben öldüm. Ya da sen 1960 yılında burada öldün. Bu durumda benim hayalet olmam lazım sanırım. Sana hayalet gibi mi görünüyorum Cevdet? Ayhan iyi misin? Ben iyiyim. Sadece kolum kırıldı ama Cevdet. Cevdet! Cevdet! Cevdet aşağıda mahsur kaldı. Korkma elimizden geleni yapıyoruz. Kurtarma ekipleri neredeyse burada olur. Diğer ekiplerden de yardım istedik. Cevdet'e hava bitmeden aşağıdan çıkarmaya çalışacağız. Eşi? Eşine Zehra'ya haber verdiniz mi? Önce neler olduğunu anlayalım öyle haber verelim. Bildiğim kadarıyla eşi hamile. O yüzden temkinli olmak zorundayız. Ben burada kalmak istiyorum. Hayır sen doğru hastaneye gidiyorsun. Ben seni haberdar ederim. Sen ne yapıyorsun orada Kadir? Hava gittikçe azalıyor. Ve bu kararmak üzere olan ışıkta... ...karımın çocuklarımın fotoğraflarına son bir defa bakmak istiyorum. Burada ölmeyeceğiz tamam mı? Sakin ol. Birileri mutlaka gelecektir. İnşallah. Senin karının çocuklarının resmi yok mu yanında? Eşimin resmi var ama çocuğumun keynisi yok. Neden? Birkaç ay sonra olacak da o yüzden. Eşim hamile... Umarım onu ve çocuğumu görebilirim. Sıkma canına bu kadar. Elbette Allah'ın izniyle bizi bulacaklar. Al bak. Bu benim karım ve çocuklarım. Bu da Zehra. Benim eşim. Ama olan senden yakışıklı görünüyor. Allah bağışlasın. Eyvallah. Ama bu resim... ...senin verdiğin resim de... Renk var. Elbette. Sanırım biz filmlerde olan bir şey yaşıyoruz şu anda. Zaman karıştı galiba. Yok canım o da nereden çıktı? Ben daha Ayhan Işığı madenci olarak görmedim. Ya da Cüneyt Arkın'ı. Kadir ben 2009 yılındaydım. Ve bir anda senin dediğine göre kendimi 1960 yılında yerin bilmem kaç kat altında buldum. <gülüyor> ne oldu? Ne <gülüyor> oldu? Neden garip garip gülüyorsun? Ya çok basit. Çünkü ya öldüm ya da delirdim. Hayır, hayır. Ne öldün ne delirdin. Bak, ben de ne olduğunu anlamıyorum ama... ...delirmedin ve bunu göreceksin. Sana yemin ederim. Eşin nerede öğretmenlik yapıyor demiştim. Selma Yiğit Alp Lisesi'nde. Neden? Çünkü... Buradayız. Buradayız. Sesimizi duyan var mı? İmdat! Yardım edin imdat. Kurtarın bizi. Allah'ım sana şükürler olsun geldiler. Geldiler. Bana yardım eder misin kardeşim? Ayağım gerçekten çok kötü. Hadi kalk bakalım kalk. İşte böyle. Ha gayret ha gayret tamam, tamam tamamdır. Bekle şimdi sıra sende. Evet, tamam tamam. Aman Allah'ım. Lütfen duyun beni. Hey! Ben burada kaldım. Allah'ım burada öleceğim. Burada ölmek istemiyorum. Ne diyor mektupta? Zehra Hanım, bu size mantıksız gelebilir ama başka nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Adım Kadir Gürsoy. Eğer bu mektubu 26 Mart 2009 Perşembe günü okuyorsanız... Ertesi gün 27 Mart 2009 Cuma günü ne yapıp edip kocanızın işe gitmesini engelleyin. Çünkü o gün kocanız Cevdet Işık çalıştığı yerde mahsur kalacak. Eğer bu mektup elinize bir şekilde geç ulaşırsa o zaman şeflerine eski plana göre 12. direkle 13. kesişme noktasının 37 metre güneyine bakmalarını söyleyin. Ve lütfen gecikmeyin. Kocanız hayatımı kurtardı. Umarım ve dilerim ki... Bu mektup da onun hayatını kurtarır ve çocuğunuzla mutlu, huzurlu bir ömür geçirirsiniz. Saygılarımla Kadir Gürsoy. 27 Mart 1960 Cuma. Anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bu ne demek? Yani biri neden böyle yani? Çok affedersiniz. Bir eşek şakası yapmak ister. Öğrencilerinizden biri olmaz hani bilgisayarda kağıt eskiti ne bileyim işte o dönemin pulunu öyle bir şey olamaz bence müdür bey neden olmasın efendim çünkü sadece kocamda olan ve 3 gün önce çektirdiğim bir fotoğrafım zarfın içinde öyleyse zaman kaybetmeden metro inşaatına gidiyoruz <Gülüyor> evet lütfen çabuk Hadi. Zehra Hanım bu koordinatları nereden buldunuz ya da Cevdet sizinle işini bu kadar ayrıntılı mı konuşuyor bilmiyorum ama bildiğim kocanızın hayatını kurtardınız. Çünkü bu koordinatlar bizde yok. Ben değil. Kocamın çok eski bir arkadaşı hayatını kurtardı. Mach. <gülüyor> ne olurdu sanki adamımız orada kapalı kalsaydı? Ara bölgeye... ...yeni bir sakin daha kazandırırdık. <gülüyor> olsun, olsun. Ben yine de umutluyum. Nasılsa her hikaye... ...böyle sona ermeyecek. <gülüyor> Demek ki... ...neymiş? Bu haftaki ipucumuz... ...eğer geçmişten ya da gelecekten biriyle... ...karşılaşırsanız... ...mutlaka yanınızda... ...eşinizin ya da çocuklarınızın... ...bir resmi olacakmış. <gülüyor> Ama o kişi gözü dönmüş bir katilse işte bunu bilemem. Haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince ben mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Sakın beni unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. <gülüyor> <Gülüyor> METRO Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenc Ayhan Ahmet Özaslan Cevdet Hakan Gerçek Leyla Özden Ay Yıldız Kadir Selçuk Kıpçak Mehmet Dündar Müftüoğlu Zehra Yonca Cevher Yener Efektör Ufuk Tanger profondaki hayalet